helak olduğunu biliyoruz. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bizlere bahsettiği ayetler var. Geçen pazar günü aleyküm selam, Geçen pazar günü arkadaşlarla e, yapmış olduğumuz derste o A'raf suresindeki tefsiri almıştık. Hatırlarsanız deniz kenarında yaşayan bir Yahudi topluluğu vardı. Allahu Teala onlara cumartesi günleri balık tutmayı, balık avlamayı yasaklamıştı allah Teala'nın da bir imtihanı olarak Cumartesi günü balıklar oraya nasıl geliyordu arkadaşlar? Suyun üzerinde fokur fokur balık kaynıyor. İçlerinden bir topluluk allah Teala'ya hileler kurarak ne yapmaya çalışmaktaydı? Cumartesi günü o gelen balıkları kaçırmamak için Cuma gününden ağları atıp pazar günü toplamaktaydı. Onlara sorduğunuz zaman sözüm ona ne demekteydiler? Bizler bu ağları cumartesi atmadık. Cuma günü attık. Pazar günü de ne yaptık? Topladık. Böylece biz yasağa düşmüş olmayız. Diğer bir topluluk ise bunları yasaklıyordu. Bunları uyarıyordu. Yapmış oldukları münkenin bırakılması gerektiğini, ondan uzaklaşılması gerektiğini söylüyordu.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 Kurtuluşa erdirilen insanlar onlardır. Emri bil mağruf yapan, insanlara iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan insanlar. Tabii bunun şartlarını üç söyledik, hatırlarsınız. Dedik ki emreden kişi önce ne olacak? Emrettiği yahut da yasakladığı şeyin alimi olacak, bileni olacak. Yasakladığı şeyi yahut da emrettiği şeyin alimi olacak. Yani bilecek. Cahil bir insan emri bil mağruf nehyanil münker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 övülen bir topluluğuz. Hayırlı bir topluluk olmakla vasf edilmişiz. Peki ne yaparız biz? Allah Teala bizi neden hayırlı bir topluluk olarak nitelemiş? Temuruna bil maruf ve tenhauna al münker. Sizler iyiliği emreder, kötülükten sakındırı alı korsunuz. Kötülüğü yasaklarsınız. Yani şimdi bununla ilgili konuşsak haftalarca konuşuruz.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 diğer ayette diyor ki Allah Teala "Huzul afva ve bil urf. Affı tercih et. Yani insanlarla muamele ederken ne yap? Affedici ol, müsamahakar ol. Ve emr bil urf. İyi emret. Ve أعرض anil cahilin, Ve cahillerden uzak dur, yüz çevir. Yani cahillerle muhatap olma, başına onları dolama, başına sarma. Davet et. Anlarsa anlar, anlamazsa anlamaz yoluna devam et. Yine Allah Teala diğer Tevbe suresinde diğer ayette diyor ki: "Vel müminun vel müminatu bazıhum bazı. Müminler birbirlerinin dostudur. Evliyasıdır. Yani bizler birbirimizin neyiz? Dostuyuz. Peki dostluğumuz nerede ortaya çıkıyor? Birbirimiz hakkındaki hayrı dileyişimiz İyiği dileğimiz nerede ortaya çıkıyor? Ayetine hemen devamında Allah Teala buyuruyor: "Ya muruun bil maruf ve anil munkar. Onlar birbirlerine emri bil ma'rufta bulunur, ve nahi anil munkar ve birbirlerini kötülükten uzak tutarlar. Yani bir insan kardeşi için hayır diliyorsa gerçek manada yani Allah'ın dinde ve bu din nezdinde. Bir insan birisinin hakkında hayır diliyorsa ona emri bir maruf yapar ve onu kötülükten sakındırır, alıkor. Ama insanların örfünde nedir? Bir insan biri sana bir iyilik yaparsa onun elinden tutar, ona iş verir, iş bulur gibi şeyler. Değil mi? Ama asıl iyilik emri bir maruf olur. Kardeşim bak yani Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi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 bırakmayacaksın, terk etmeyeceksin ki gerçek dostluk burada ortaya çıkar. Yine diğer ayette Maide suresinde Allah Teala buyuruyor ki: "Luinellezine kafarû min bani İsrail alâ lisâni Davûd ve Îsâ ibn Meryem." İsrail oğullarından küfredenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir.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 İsyan etmelerinden dolayı, Allah Teala'nın yasakları yasakla, yasaklarını çiğnemelerinden dolayı, o kanu yatdun, udun, hadi aşmalarından dolayı. Kanu la yetna houn an munkerin Yapmış oldukları münkerden hiçbir zaman ne yapmazlardı onlar, birbirlerini nehyetmezlerdi. yetmezlerdi. Yani evinde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 Ey insanlar bakın, bunları yapmayın, etmeyin diyenleri kurtardık diyor Allah-u Teala. اَنْ جَيْنَا عَنِ الَّذ۪ينَ اَنْهَوْنَا عَنِ السُّٰءِ وَاَخَذْنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zulmedenleri, yani balık tutarak Allah'ın emrini çiğneyenleri, katı bir azapla ne yaptık? Yakaladık. Bima كَانُوا يَفْسُقُونَ Bu kötü azaba,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 Niye yani münkerden neh yetmedi? فَاِلَّمْ يَسْتَطِعْفَ بِلِسَانِهِ Eliyle değiştiremeyen diliyle değiştirecek. Bu da alimler, ilim ehli. Sen komşunda olan bir münkeri gidip ne alamasın? Gidip Komşuna girip televizyonda müzik çalıyor diye televizyonun düğmesini kapatamazsın değil mi? Ama dilinden tebliğ yaparsın. فَاِلَّمْ يَسْتَطِعْفَ بِقَلْبِهِ Bunu da yapamıyorsan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 Vayef alun ama la ve kendilerine emrolunmayan şeyleri yaparlar. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. caheda hum biyedihi Kim onlar karşı eliyle mücadele ederse o kimse mümindir. Vaman caheda hum bi kalbihi mu'min. Kim onlara karşı kalbiyle mücadele ederse mümindir. Vaman caheda hum bilisanihi Kim onlarla diliyle mücadele ederse mümindir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 Ellerinden tutup ahit aldığı, söz aldığı meselene kötü günlerde ve iyi günlerde. وَالْمَنْشَةِ وَالْمَكْرَهِ Hoş görülen, sevilen durumlarda ve sevilmeyen, nefsin hoş karşılamadığı dönemlerde beyat etmek. وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا Bu ifade çok önemli. Bakın arkadaşlar bu hadis buhari ve Müslümini beyat etmiş oldu bu hadis. وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا Kayırmalarda, yöneticilerin başkalarını kayırmaları halinde bile adam, dayısının oğlunu, hamdesinin oğlunu, yeğenini ne yapıyor? Kayırıyor. Sana vermesi gerekeni ona veriyor. Bugün de böyle şeyler gözükmüyor mu dünyada yeryüzünde? Yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. وَعَل Ve yöneticilere, yönetimleri konusunda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 Akılsız bazı insanların diyor söylediği şu söz diyor ne kadar da yani şeydir. Saçmadır. İnnehu la tecibu aleyna ta'atu vulatul umur illa idha istekamu istikameten ta'amme. Yöneticiler ancak dost doğru yolda yürüdükleri zaman mustakim oldukları zaman helalleri işleyip haramlardan kaçındıkları zaman ancak onlara o zaman itaat edilir diyen insanların sözü ne kadar da aptalca bir sözdür. Yani böyle bir yönetici bulamazsınız yeryüzüne. Peygamber Aleyhisselam'ın Vesselam'ın döneminden sonra, değil mi? Baktığınız zaman, Halef i Raşid'in döneminden sonra baktığınız zaman böyle bir şey yok. Allah-u En'am suresinde buyuruyor, buyuruyor ki ve kezalike بَعْضَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا Bizler aleyküm <gülüyor> Zalimleri birbirlerine ne yaparız?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 allah Teala bir kulu bir kavmin başına çoban olarak, yönetici olarak, hakim olarak atar da ve bu yönetici يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ ve öldüğü gün halkını, vatandaşını ezmiş, onlara gaş, aldatmış olarak ölürse اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah bu yöneticiye cenneti ne yapar?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 diyor ki Allahumme men min emri ummeti şeyen feşaq alayhim feşquk alayhi. Allah'ım benim ümmetim içinde benim ümmetim üzerine yönetici olarak idareci olarak gelip de onlara zorluk çıkaranlara sen de zorluk çıkar. Yani böyle bir dua var, bir dua var. Ama müminin kanının dökülmemesi için, suçsuz, günahsız insanların kanlarının akıtılmaması için Aleyhisselatü tavsiyesine tavsiyesi ne? İşitmek ve itaat etmek. Ne zamana kadar? Şartları geliyor şimdi. اِلَّا اَنْ kufran كُفْرًا بَوَاحًا Ap açık bir şekilde küfür görünceye dek. Bakın zulüm demiyor, fısık demiyor. Yani adamız inat edebilir yönetici, içki de içebilir. Bunların hiçbiri küfür, televizyonunda değil. اَنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَ fihi burhan.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 bizlere bir dost bırakmadı. Gerçekten öyle. Değil mi? Ama yine de insanın ne yapmaması lazım? Yılmaması lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam İmam-ı Müslim rivayet ediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam uzun bir hadisin sonunda İsma ve atı' Yöneticine yöneticini işit ve itaat et. Ve in dârabe zahrek ve ahada malak. Ne demek bu? Sırtına vursa elinden ekmeğini alsa, akala malek, elinden malını alsa, isma'u ata. ve itaat et diyor. Yani burada zulüm açık. Adam yönetici geliyor, senin sırtına vuruyor, elindeki malını alıyor. Gasp, zulüm. Ama küfür değil. Çünkü yani bugün bu hadislerin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 Diğer hadis, Nuhman İbni Beşir radıyallahu an Diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Meselul ka'imi fi hududillah. Allah-u Teala'nın sınırları üzerinde duran, yani emri bil mağrufta bulunan, nehyanil münkerde bulunan, kötülükler gördüğü zaman, onu nehyeden, وَالْوَاقِعُ ف۪يهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوا عَلَى سَف۪ينَ Allah-u Teala'nın emirlerini, sınırlarını bilen, tanıyan insanlar ile o sınırları çiğneyen, tanımayan insanların diyor misali,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 üst kattakiler diyor o alt kattakinleri bıraksalar istediklerini yapmalarına izin verseler eradu helaku cemia onların irade ettikleri istedikleri şeyleri yapmalarına izin verirlerse, üst kattakiler ve alt kattakiler topluca hep beraber ne olur helak olur ve akhadhu ala edihim Ama ellerinden tutar onları çekerler bu yanlışı yapmalarından onu onları tutarlar alıkorlarsa naju <gülüyor> وَنَجَوْ جَمِيعًا Hep birlikte ne yaparlar? Selamete çıkarlar. Hep birlikte kurtulurlar. Bakın Aleyhisselatü Vesselam bir topluluğu böyle şey yapıyor. Benzetiyor. Allah Teala buyuruyor ya Enfal Suresi'ne فَتَّقُوا e Ey insanlar öyle bir fitneden korkun ki o fitne لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا Geldiği zaman sadece sizlerden zulmedenlere ne yapmaz? İsabet etmez. Geldiği zaman Umumidir. Aynı şu gemi evet. örneğinde gibi. Yani ya ne hali varsa görsün, evinden alt istiyorsa işlesin mantığıyla yaşamak ne yapar arkadaşlar? Gemiyi batırır. Alttaki de helak olur. Sen de helak olursun. Sen de helak olursun. Beşinci hadis Ummul Mu'minin, Ummu Seleme Hind binti Ebi Umeyye Hüzeyfe radıyallahu anha Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal, innehu yusta'mal uleykum umara. Aleyhisselatü vesselam haber veriyor. Sizlere diyor bir takım yöneticiler başınıza gelecek. Fetearifune ve tunkirun. Onların bazı işlerini ne yapacaksınız? Münker olarak göreceksiniz. Yaptıkları bazı şeyler münker. Bazı şeyler de dinde maruf, bilinen. allah Teala'nın emrettiği şeyler. Femen kerihe fekat beri'e. Kim bu kötü olarak, münker olarak gördüğü şeyleri inkar ederse, kalbinden inkar ederse, diliyle bunu nasihat babından gidip söylerse, fakat beri'e. Kendini yapmıştır? Dinini temize çıkarmıştır. Ve men enkere fakat selime. Kim inkarda bulunursa, bunları hoşnutsuzluğunu ifade eder, yanlış olduğunu öğretirse, fakat selime, selamette olur. Walakin lakin men radiyâ ve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 Ennen Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem... ...dekhal aleyhâ fezi'â. Aleyhissalâtu vesselam ...müminlerin annesi... ...Zeynep binti Cahş... ...radıyallahu anh'ın yanına... ...korkmuş bir halde... ...ürpermiş bir halde girdiğini söylüyor. Aleyhissalâtu vesselam da bahsediyoruz yani... ...aramızda Allah'ı en çok tanıyan... ...Allah'ı en çok bilen... ...insan. Korkmuş... ...ürpermiş... ...hanımının yanına koşarak geliyor...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 Seddi, şu anda hapis oldukları yerde ne var? Bir delik var. Her gün bu açılıyor. Değil mi? Sonra geri dönüyor. Açılıyor, geri dönüyor. Bunlar tam bulaşıyorlar diğer hadislerde geldiği gibi yeniden ilk haline dönüyor. Ta ki kıyamet alametleriden bir tanesi olan yer altı çıkışına kadar. Aleyhisselam bu haber alınca la ilahe illallah diyor. Arapların vay haline. Çünkü o dönemde Allah Resulullah'a iman edenlerin aslı çoğlu kim? Araplar. Tabi Allahü Teala bu tepkisini gören hanım hanımı müminlerin annesi diyor ki: Fakoltu ya Rasulallah, enuhli kuvafine salihun. Yani aramızda senin gibi salih insanlar varken, Yahut aramızda genel manada salih insanlar varken, helak olacağımızdan mı korkuyorsun yarallah Helak mı olacağız? Yani bugün de aynı şey var, değil mi? Bazı insanlar şeyhlerinin, hocalarının Efendi Hazretleri'nin hayatta olduğu sürece başlarına bir belanın, musibetin gelmeyeceğine inanıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam bu soruya cevaben diyor ki, gâle na'am, evet, İza kethur al-habez, pislik, iğrençlik, kötülük, çoğaldığı takdirde, evet, aranızda salih insanlar olsa da ne yapılacaksınız? Helak olacaksınız. Bu hadis, Müttefekun aleyh. buhari ve müslimin ittifak etti. Yani öyle yok. Aramızda salih insanlar var, onların yüzü hürmetine bir şey olmaz diye bir şey yok. Emri bir Maruf terk edildiği zaman, Nehyan-ül terk edildiği zaman, toplumumuzda, içimizde kötülük, haber, pislik, iğrençlik arttığı zaman ne, yap ne yaparız? Helak ediliriz. Helak oluruz. Yedinci hadiste Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anh Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, İyyâkum vel julûse fit turukat. Aleyhissalatü vesselam ashabına her şeyi öğretmiş. Yani bu din gerçekten bütün ahlakı, adabı, ibadeti öğretmiş bir din. Diyor ki Ebu Sayyir Huzri vesselam şöyle buyurdu. İyyâkum vel julûse fet turukat. Yollarda sakın oturmayın. Kaldırımlarda, yol üstünde oturmayın. Yani bugün kahve önlerinde görüyorsunuz insanları. Kapı önlerinde kadınlar. Değil mi? Veya insanlar oturmuşlar, konuşuyorlar. 1400 sene önce aleyhissalatü vesselam edep, ahlak oyası. Fekalu ya Rasulallah, malana min mecalisina buddun netehaddetu fiha. Ey Allah'a Rasulü. Biz bu meclislerde yani bu kapıların önünde, yollarda oturuyoruz. oturmak, yani Oturmamız lazım. Muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, Fekale Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer arzu ederseniz sadece yani illa oturmakta ısrar ediyorsanız fa'tu't-tariqa <gülüyor> hakkahu yolun hakkını verin. Oturduğunuz yolun hakkını verin. Nedir o yolun hakkı? Geliyor. Sahabe'ye soruyor. "Kalu ama ma hakkut-tariq ya Resulullah?" Yolun hakkı da nedir yani? Yolun hakkı mı olur? Değil mi yani? Asfaltın, kaldırımın hakkı nedir? Diyor Hazreti Asetü basar." Gaddul basar ilk hak gözünü yapmak haramdan korumak yani çünkü sen bu gözünü korumazsan yanacak bir göz azap olacak mı? bunu bil yani gaddul basar ve kafful eza yoldan ne yapmak insanlara zarar veren onların yolunu tıkayan şeyleri kaldırmak ama sen kalkıp yolun ortasında durursan yolun ortasında Arabanı ters bir şekilde park edersen yolun hakkını ne yapmamış olursun, vermemiş olursun, bilakis Müslümanların bütün hakkını üzerine almış olursun. Wal-waradu <süksüzü> sallam, sana verilen da icabet etmen. Wal-amru <süksüzü> bil ma'aruf ve nehiya anul munkar, emrü bil ma'arufta bulunman ve nehiya munkar da Bunların hepsi yolun hakkı. Yani yolda öyle oturup çekirdek mi, boş yere böyle, değil mi? O yolun hakkı var. nedir o yolun hakkı arkadaşlar? Közü haramdan korumak. Başka? keful eza. Yoldan taş gibi yanlış şeyleri, yani insanlara acı verecek, eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Raddusselam. Sana selam verildiğinde selama icabet etmen. Sonra? Emri bil mağur. Nehyan'ı münker Buna rağmen o meclisten kalkarken o meclisin keffareti var. Meclisin keffareti kalkarken Ne diyeceksin?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 Şehadet ederim ki, ibadete layık tek ilah sensin. Seni yine tenzi ederim, subhaneke. La ilahe illa Senden başka ilah yoktur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Günahlarından dolayı istiğfar eder ve sana tövbe eder. Meclisin kefareti bu. Nerede oturursan otur, kalkarken bunu söyleyeceksin. Ki, hasıl olan kusuru bu kefaretle örteceksin. 8. hadis İbni Abbas radıyallahu anh. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَآ خَاتَمَنْ مِنْ ذَهَبْ ف۪ي يَدْ رَجُلُ Aleyhissalatü bir adamın elinde altından bir yüzük gördü diyor İbn Abbas radıyallahu aleyhi ve sellem. فَنَزَعَهُ Yani aleyhissalatü merhametli bir insan ama kimi zaman da münker'e sert davranan bir insan. Bak adamın elinde altın yüzük görüyor. Fenazaahu fatarahhu tarahahu. Adamın elinden yüzüğü çekip alıp çıkartıp atıyor. Fırlatıyor yere. Diyor ki öylese dostlarım. Ya'midu ahadukum ila jamratin min nar feyaj'aluha feyaj'aluha fi yadihi. Sizlerden birini biriniz ateşe doğru yönelmekse ve o ateşi alıp elinde tutmakta.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 Bileklerinin yarısına kadar giriyorlar. Pardesüler. Bileklerin yarısına kadar. Erkeklerinkisi paçalar yerlere sürtüyor. Değil mi? Öyle değil mi? Ama Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? <gülüyor> Ayak bilekleri kemiğinden aşağı inen her elbise ateştedir. Sakalını kesiyor adam. Sen ne yapıyorsun? Ateşle oynuyorsun. Veya başka bir haram işliyorsun.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 İşimizi görürüz. Ama karşıda karşında bu tehditleri sana getiren seni bununla korkutan kim? Allah Teala. 9. hadis Ebu Said el Hasan el Basri en Ayd bin Amr دخل ala عبيد الله Ziyad. زياد. Ubeydullah bin Ziyad Yezid'in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 elindeki malı alınsa da ama insanların en şerlisi de kim olacak? Onlar olacak. Fa iyake an tekun minhum. Bu sahabe diyor ki bu adama onlardan sakın olma. Yani, Emri bil maruf ve nehy anil munker yapıyor yöneticiye. Feqala lehu iclis. Yani adam şiddet sahibi adam bu seti dinler bir diyor ki iclis otur. Sa <feyyâ> innema ente min nukhalet ashabi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen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 Hazreti Faridiye Allahu an 10. hadis. Anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal: "Vellezî nefsi biyadihi nefsi me'allâ yemin olsun ki le bil ma'rûf ve le tenhânûne ve le tenhagûnn 'anil bil anil münkerde bulunursunuz ya da ev le yushikannallahu an yeb'ath 'aleykum iqâban minhu." Teala üzerinize kendi katından bir azap göndermesi yakındır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 en yeni olan facia Japonya'da oldu. Değil mi? ثُمَّ تَدُعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ Yani ya emri bil mağrufta bulunur, nehyanil münkerde bulunursunuz. Ya da Allah katından size bir azabın gelmesi yakındır. Ve dualarınız da kabul olmaz. Yani duaların kabul olmamasının sırrı da ortaya çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Bir sebebi de ne? Emri bil mağrufun ve nehyi anil münkerin ortadan kalkması. An-nebi Said'in el-Hudri radiyallahu anh An-nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Eftelul kelimetu adlin Ende sultanin cair Cihadın en Efteli En faziletlisi hangisidir? Zalim olan yöneticinin Yanında Onun katında Adaletli söz söylemek Şimdi bazıları bu hadisi getiriyor Diyor ki ya siz de Konuşuyorsunuz ama bak hadis aleyhisselatü vesselam diyor ki Zalim yöneticinin yanında haykırın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 Yani böyle bir peygamberden tavsiye yok. Ya gideceksin sultanın yanında onun katında az önce bak ne yaptı. Gitti onun katına nasihat etti. Deminki söylediğimiz hadiste de aleyhissalatü vesselam diyor ki من اراد ان ينصح sultan, سلطان فلا يبدهي علنيه. Siz birisi sultana, padişaha, yöneticiye nasihat etmek isterse fela yubdihi علنيه. Onu aleni bir şekilde açık bir şekilde ona ne yapmasın? söylemesin diyor mesela. Walakin ya'khudh bi Ne yapsın? Elinden tutsun. Sultanın, yöneticinin elinden tutsun. Feyakhlu <gülüyor> Baş başa kalsın. Fe in qabila minhu fadhak. Eğer onun bu nasihatini kabul ederse ne güzeldir. Maksat hasıl olmuştur. Ve illa kana edda allazi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 Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi en raculan salan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve kad vada rejlehu fi'l garz ayu'l jihad afdal? Qala kelimetun kelimetu haqqin 'inda sultanin zair. Ya adam aleyhissatü sallama gelip hangi cihadın daha faziletli olduğunu soruyor. Aleyhissatü diyor ki zalim sultanın, zalim kralın, zalim padişahın yanında söylenen yanında söylenen hak sözdür. Yani bu en büyük cihattır, en eftal cihattır. Yani git basiyet et. Ede biliyorsan. Bu da amellerin en faziletlerinden bir tanesi. İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan rivayet olan bir hadis. Bu hadis ee, zayıf bir hadis. Hadiste ne deniyor? İbn-i Mesud radıyallahu diyor ki, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّ اَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْسُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِلِ اَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَ الرَّجُلُ فَيَقُلْ يَا هَذَا اتَّقِ اللّٰهِ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَاِنَّهُ la يَحِلُّ لَكُ <lek> İsrail oğluna ilk gelen eksiklik, naks, şöyle gerçekleşti. Bir adam kardeşiyle yolda karşılaşır ve ona derdi ki, ey falanca Allah'tan kork, bu yaptığın şeyi terk et, bırak derdi. ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ wa وَهُ ala حَالِهِ Yarın yine karşılaştır, o kimseyle yarın karşılaşır, aynı hal üzerine onu görür. فَلَا يَمْنَعُهُ ذَالِكُ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 Böyle yapınca onlar Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Sonra ve sonra şöyle dedi diyor. Aleyhisselam l'in ellezine kafarû min bani İsrail ala lisan Davud ve Isa bin Meryem. İsrailoğlarından, küfredenler, inkara düşenler Davud Aleyhisselam'ın ve Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın diliyle lanetlendiler. Lanetlenme sebbederne Zalikel kima asav ve kanu yaatadun sıracmaları ve isyan etmeleri. Kanu la yaenahun an Yapmış oldukları hiçbir münker konusunda birbirlerine ne Alı koymazlar, birbirlerini o münkerden nehyetmezlerdi. Onlar ne kötü şeyler yapmışlardır. Bu makal kella vallahi la ta'murun bil ma'ruf, sonra dedi ki diyor, emri bil ma'ruf'ta bulunursunuz, ve anil munkar ya da münkerden alı korsunuz. Olata kudum ne? Ala zalim, zalimin elinden tutar, ona engel olursunuz. Olata atıran nehu? Al hakkı atır. Ve onu hakkı çevirirsiniz. Olata qsuran nehu? Al al Ve onu hak üzerinde tutarsınız. Eyul yağrıban ne? Allah bı Ya da bunları yapmazsanız Allah sizin kalplerinizi birbirine benzetir. Tümle layel anetekum Onlara lanetlendiği gibi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 Maide Suresinin 105. ayeti Ya eyyühellezîne amenu aleykum enfusakum la yedurrukum men dalle izehtedeytum. Ey insanlar aleykum enfusakum. Siz kendinize bakın. Yani kendi nefislerinizle ilgilenin. La yedurrukum men dalle izehtedeytum. Sizler hidayeti bulduysanız hidayet yolunda seyrediyorsanız o yolda devam ediyorsanız artık o yoldan sapanlar, zararete düşenler size bir zarar vermez. Diyor ki evvelki radıyallahu an. İn ni semiyet Rasulullah sallallahu alaihi sallam diyor. Nabi aleyhisselamun şöyle dediğini duydum İnne nasa ıza ra uzalim. İnsanlar şayet zalimi görürler, zulmeden bir insan görürler. Falam ya kulu ala yedihi. Onun elinden tutmazlar. Zulmin engel olmazlarsa. E oşek an ya ummu minhu. Allah katından.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 ee, İmam Nevi rahimehullah Ba bu tağlizi uqubeti men emra bi ma'ruf au neha an munkar ve halafa kavluhu fi'lihu Emri bil ma'ruf ve nehyi alil munkerde bulunup iyiliği emredip kötülükten sakındırıp sözünün yapmış olduğu fiile amellerine aykırı davranan kimsenin hakkındaki şiddetli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 Yani Tevrat'ı okuyorsunuz, Hı. ayetler zihniyor. Ama kendinizi unutuyorsunuz. Başkalarına neyi emrediyorsunuz ki Allah Teala? İyiliği mi emrediyorsunuz. İyilik mi? Yani başkasını emrediyorsun, kendini yapmıyorsun. E fele ta'kilun? Akletmez misiniz? Sizin aklınız yok mu? Düşünmüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Diğer ayette ya yuhle vinamenu lima taqulun ma la ey iman edenler, niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz?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 yapmadığı şeyleri söylemesi, insanlara bunu emretmesi. Yani Şuayb aleyhisselam diyor ki Hud suresinde وَمَا اُرَيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَاكُمْ anhu. Ey insanlar, sizleri alıkoyduğum, nehy-i anil münkerde bulunduğum şeylere muhalefet edecek değilim. Sizlere bir şey, sizlerden bir şeyi yasaklayıp o yasağı yapacak bir insan değilim diyor Şuayb. Bizler de böyle olmalıyız arkadaşlar. Emir yani, i Maruf yaparken, ne yani Münker yaparken bu ayetler gözümüzün önüne gelmeli. Hele hele şu hadis An-Ebi Zeyd Usama bin Zeyd İbn-i radıyallahu radiyallahu anhuma anhuma kal simi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul yu'ta bir racul yevmel kıyama fe yulqa kıyamet günü bir adam getirilir ve ateşe atılır fetendaliku ektabu batnihî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 Orada diyor ki Mada ne kulu El furuz Hüseyin İbni Ali Ala el gulah Mal mevdi'i Yani Hüseyin Radıyallahu Anh'ın Yöneticileri olan Hakkında Ehl-i Sünnetler Cemaat ne diyor? Biliyorsunuz sahabenin Çoğunluğu Yöneticilere itaat etmişti İbni Abbas olsun, İbni Ömer olsun o dönemde Zübeyir İbni Zübeyir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 o şartları insan kendinde görüyorsa yani veyahut da e, çevresinde görüyorsa tabi insan olarak değil yani. Ehlul hilli vel akıl bir tabaka yani kabile reisleri olur, alimler olur. Bunlar bir araya gelirler. onlar karar veriyorlar. Sokaktaki 3-5 kişi buna ne yapmaz? Karar vermez. Evet. Bunu netinelim inşallah. ve bihamdik. la illa